Cümlemizi böylece bütün mü'minlerle beraber cennet ve cemalullah şerefine şerefiyab eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn, velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar! Dünyada her sönüş, her pörtüyüş, bir yeniden dirilişin Günce açışın müjdesini taşımaktadır, haberini taşımaktadır. Bir hayata hamiledir. Her sonbaharın arkasında bir ilkbahar vardır. Bütün kurumalar, yaprak dökmeler, azan mevsimi, çiçek dökmeler, arkasından yepyeni teri taze alabildiğine canlı bir baharın haberini taşımaklara getirmektedir. Milletler de Allah'ın değişmez aynı kanununa tabidir. Milletler müşterimede, terapide, canlılıkta, hayatta en son noktaya ulaşmışlarsa aşağıya doğru dönecekler demektir. İkballeri idbara dönecek demektir. Saadetli yeni yerini felaketli devirler alacak demektir. Çünkü öylesine muvaffak oldukları bir durumda şuuru meseleleri, kavrayışı aynı seviyede muhafaza etmek çok güçtür. Yani zafer sarhoşluğuna kapılmamak çok zordur. Dünya insanların yüzüne gülsün, hayat onlara tebessüm etsin, fetihler birbirini takip etsin, dünya parça parça onlara gelsin, iltihak etsin, bu işi yapanlar, bu işin içinde olanlar sarhoş olmasın, kendilerinden geçmesinler, çok zordur. İşi muvaffakiyete götürme bir derece kolay sayılır, muvafak olduktan sonra durumu muhafaza etmekle karşılaştırdığımız zaman. Zaferi elde ettikten sonra, o zaferi kendi levazimiyle devam ettirmek, zaferi elde etmekten daha zor olur. Şu milleti beraber yaşadığı, muazzur milletlerin seviyesine çıkarmak kolay olabilir. Millet biraz fedakarlıkta bulunabilir. Sekiz cephede savaştığı zaman bu fedakarlığı göstermişti. Evindeki bakır kapları matara yapmak suretiyle, tatlı kamalar işler hale getirmek suretiyle bunu göstermişti bu millet. Ama çukurun dibinden kurtulduktan sonra, zirveye ulaştıktan sonra, şahikalar da at oynattıktan sonra acaba aldanmayacak mı? İşte en zor orasıdır, şahikada aldanmamak. Oradan aşağıya geliş ve yıkılış öyle korkustur ki, önüne kimse geçemez. Osmanlı bidayetinde zaferleriyle, fetihleriyle beraber bu şuuru fatih seviyede tutmuştur. Yani onun büyük fatihleri, haykırdığı zaman cihan hükümdarlarının dudaklarını patlatan, ötlerini çatlatan büyük fatihleri, büyük zaferlerden döndükleri an, izbelerde yasaklarının serilmesini emretmişlerdir. Bir fetihin bayramı böyle olmalıdır. Bu Mevla'ya karşı bir vazifeydi yaptık. Şimdi gönlümüze karşı vazifemizi yapmamız lazım. Biz etten kemikten, kandan, girinden mahluklarız. Bu zaferleri, bu büyük şeyleri bize ihsan eden Allah bizim maddemize ait, vücudumuza ait kıymetimize göre lütfetmemiştir. Belki bu başka şeydir. Bu başka şey ancak bu surette değerlendirilir. Demir yatağının hizbede serilmesini emretmiştir. Bütün büyük fatihlerde bunu görürsünüz. Hayatında zerre kadar iniraf müşahede edemezsiniz. Kafir de olsa, mümin de olsa, böylesine saf, böylesine durur bir hayatı yaşayan, yani zaferlerle sarhoş olmayan, dünya kendisini baştan çıkaramayacağı kimseler, Dünyanın ziynet deprebe ve alayışı içinde eteklerine toz toprak bulaştırmayan kimseler, kafir de olsa mümüm de olsa, ihraz ettikleri izzet durumunu, şerefli olma durumunu uzun asırlar sürdürebilirler. Gandhi sıra Tapsa dahi izzetli bir insandı. Ot yatağını hayatı boyunca değiştirmedi devlet reisi olduktan sonra da. İngiltere'de Lostal Kamerası'nda ben Hindistan'ın en fakir halkı gibi yaşamalıyım. Bir feth gibi. Ben dostlar kamerasında koltukta oturamam. altıma ot getirin demişti. İngiltere'ye yaptığı büyük seyahatinde, en fakir Hintli neyle seyahat yapar diye sordu. Dediler af buyurun hayvan vagonlarıyla. Hayvan vagonuna bir demet ot verin dedi. Ben orada oturdum Milletin gönlünün coşkunluğunu kazanıyordu. Millet seviyordu. Allah da ihsan ediyordu O'na. Tam Allah'a inanmasa bile, tatlet, samimiyet ve ihlas kimden olursa olsun, Allah reddetmez onu, kimden olursa olsun. Ya bunu yapan mümin olursa, ya bunu yapan Hazreti Ömer olursa, Hazreti Osman olursa, Hazreti Ebu Ebubekir olursa, o zaman bu iş şaikada durur, hem asırlarca durur. İşte altı asır Osmanlı'nın işi şaikada tutmasının sırrı budur şımarık insan yoktur, Müşteriler ne devlet edesinler, bin cariye bulundurduğu hakkında halinde, manasında istinada maruz kalanı dahi bu noktada çok âli, çok azizdir. Evet. Cenab-ı Hak, kirli olmayan o kimselere laf atmak suretiyle dilimizi kirletmeden bizim muhafaza buyursun, benim mevzum o bu değil. Her yükselişi bir yıkılış takip edecektir, şahikaya çıktıktan sonra yıkılacaktır. Bu Allah'ın değişmez bir kanunudur ama her yıkılışı da bir yapılış takip edecektir. Osmanlığı yıkıldı mı? Müslümanlığın yüz karası haline geldi mi Müslümanlar? Müslümanlık adına akla hayale gelmedik, bütün ağır şeyler irtikap edildi mi? İnsanın yüzünü kızartacak melanetlerin hepsi sırasıyla sahneye döküldü ve yapıldı mı? Allah duygusundan nesil mahrum bırakıldı mı? İlim irfan adına pek çok yerlerde, müstesnası var pek çok yerlerde ilim irfan adına küfür netle telkin değil mi? Allah'ın inkar üzerinde duruldu mu? Siz ben ederken bunları, Sinemada birbirini takip eden, kareleri takip ediyor gibi edin. Benim bir soru istifam halinde peşi peşine size sorduğum bu soruların hepsine birden evet deseniz yalan söylemiş olmayacaksınız. Belli ki iş yıkılışta yok oluşta varabileceği gayyanın en son noktasına varmış. İşte bu bizim bir kışımızdır. Fırtınalar ortalığı katmış kavurmuş. Kar adam boyu yükselmiş, yeşillik adına bir şey kalmamış. Ama ben yine müjdeyle, beşaşetle ve beşaretle karşınıza çıkıyorum. Karlar eridikten sonra alttaki tohumlar çıkacaktır, işte bununla çıkıyorum. Bahar geldiği zaman, çağlayanlar birbirini takip ettiği zaman yeniden eski hal aldat edecek, yeniden birbirler şakıyacak Yeniden güller bütün revnaklarlığıyla üç dört asırdan beri ağlayan neslin yüzüne gülecek. Kasretli sebalara silinecektir. Müslüman Türk'ün afakını saran yaz perdeleri, üst üstüne karanlıklar, hepsi yıkılıp yok olup gidecek. Bunu bize kış müjde etmektedir. Kaldı ki kulaklarımızın dibinde, yüksek şayikalardan eriyip gelen, çığlarla akıp gelen sellerin sesini işitiyoruz şu anda. Kış esasen çoktan gitmeye başladı. Gece saati yirmi çoktan geçti. Biz gecenin başından daha ziyade bitimine doğru yaklaşıyoruz. Şafak gözümüzün önünde çakarken o şafak haber veren horozların sesleri de kulaklarımızda inirdiler meydana. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmeti Muhammed'e son lütfunu intidar ediyoruz, o dakikaları yaşıyoruz. <gülüyor> Esas seadetin gelip çepeçevre bizi saracağı <gülüyor> o mesut anları yaşama başta onu elde etmeden daha zevkli, daha lezzetlidir. Ben kendi gönlüme Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının meşaretini verdiğim zaman, müjdesini getirdiğim zaman duyduğum azı size tarif edemem. Resul-i Ekrem'in ruhaniyetinin üzerimizde bir tür gibi titreyişi altında tatlı tebessümlerini yakalamaz. onun sineme batmak benim için o kadar zevklidir ki, şu millet muzaffer olsa, dünyanın her tarafı kıta kıta Müslümanlara gelse yine iltihak etse, İngilizler gelse serfuru etse, Fransızlar karşımıza bel kıza boyun bükse, bana bu zevki kazandırmayacak. Şafağın bütün tatlılığıyla zevki müminin üzerindedir. Oğuzların tatlı ötüşleri müminin üzerindedir. Öyle bir tesiri yapıyor ki Allah'a çok şükür. Bunun zaferi, bunun fesi ne derli olacak? Nasıl tarzakalar çıkacak çıkaracak? Ve bizi nasıl zevke şevke zark edecek? Ben bunu tariften acizim. O gün geldiği zaman onu o günün hatibinden dinleyeceksiniz. Bana da ya nasip olur ya. Biz bir yeniden varoluşun arefesinde bulunuyoruz. Hani öldük ya bir sonbaharda yeniden dirilmenin arefesinde bulunuyoruz. Hani bir hazan mevsimi etti, hazan etti yapraklarımızı döktü. Bütün tomurcuklarımız ayak altına döküldü, çiğnendi. Her şey payimal oldu ya. Yeniden bu tomurcukların yerdekinizler halinde geleceği dönemi, devreyi yaşıyoruz. Bu davrayı yeniden kuracaklar. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şanlı, şerefli adını yeniden gönüllere getirecek, duyuracaklar. Ne şerefli kimtelerdir. Olmaz istemez Olmak istemez misiniz? Resul-i Ekram'ın olmak, ashab-ı kiramın arasında yerini almak, köy, köy, kent kent, kasaba kasaba dolaşmak, yeniden bir hal oluyor gibi bir şey yaşamak. Yeniden değişik günlere giriyoruz gibi. Yeniden varoluşun ve dirilişin havasını püyür püyür teneffüs ediyor gibi bir havayı yaşamak, bu şerefi göstermek, böylece Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak ne büyük paye olmak istemez misin? Tertemiz hiçbir gönül böyle bir teklifi reddetmez. Bizim peymanımız var. Sonuna kadar Resul-i arkasında arkasında olmayan peymanımız var. Ölsek de yok olsak da, karın altında kalsak da, Çığlar bizi çiğnete geçse de yine tohumlarımız, nüvelerimiz Muhammedun Resulullah diye feryat edecektir. Saadet asrını kuran nurlu bir cemaat. Sizin yaşadığınız şu dakikaların bütün zevkini, bütün neşvesini yaşamıştı. Karanlık bir dönem yaşarken, karanlık dönemin, karanlık hadiseleri içinde bocalayıp dururken, Resul-i Ekrem'in helezonuna çizer ruhlu parmağının işareti ufuklarında belirir. Adeta aylara, güneşlere, yıldızlara kumanda ediyor gibi, onlara iza'ya gelin diyor gibi, kaldırım taşı gibi yetiştireceği cemaatin ayaklarının altına diziyor. Üç beş müslüman etrafında zuhur eder etmez fısıltı bütün dünyayı aldı. Artık her evde, her ocakta, her bucakta Hz. Muhammed sütüyor, Hz. Muhammed kokuyordu. Biri birinin yanına gizlice geldiği zaman, haberin var mı dostum diyordu. Kabe'nin sahibi, Kabe'ye sahip gönderdi diyordu. Biri sokak başında birisini tuttuğu zaman, otur sana sahibinden iki söz edeyim diyordu. Ağzını açıyordu, gözünü yumuyordu. Hakkakala kühe diyor. Nebiler nebisine gelmiş terü Kur'an'ı bütün tazeliyle yanında oturan adamı okuyordu, temsil ediyordu. Her gün yüzlerce binlerce kelebek bu şemaya pervani oluyor, pervaz ediyor. Bu ateşlerde ruhunu, nefsini yakıyor. Ebedi alem keyfiyet ve hürriyetiyle yepyeni terü taze canlı bir varlık kazanıyordu. Öyle büyüyordu ki ne akıl alır ne de hayal. Küfür, bütün dehşetiyle üzerine kullanıyordu. Küfür, kanunsuzluk adına, kanunlarıyla onların aleyhinde çalışıyordu. Fakat, bir bakıma küfür aleyhinde yangın şeklinde gelirse, imanlarında ışık halinde inkişaf eden bu ateşin önünü alamıyorlar. Bir yerde söndürürken öbür tarafta kılucular yeniden tutuşuyordu. Yeniden yanıyor ve yeniden aydınlanıyordu. Yine bir sürü kelebek orada onun etrafını alıyor, pervaz etmeye başlıyordu. Mekke'de onu oluşlandırmağa çalıştılar. Medine kucağı açtı nebilerne, nebisine. Habeşistan islam kucağı açı verdi. Kızları simsiyah, taşları kibricik, kafalarında bir şey yoktu sen ne dersin? Ama hükümdarı öyle vurulmuş, öyle meczup, öyle mecnun, öyle mectun olmuş ki o devrin kurucusuna Keşke islam arkadaş mı beden senin hizmetin olsaydım diyordu. Hadeş hükümdarıyla nebiler nebisinin arkasına takılmış. Kisnalar ona terkiru edeceklerdi. Ediyorlardı. Ve zaman geldi ettiler. Müminin adının üzengisini öpmeyi şeref saydılar. Benim ağzım türkün adının üzengisine değdi. Dudaklarım ona değdi. O kadar şereflidir diyordu. Patlılığı böylesine eziklik ve izzet olarak sadece İslamı görüyordu. Bu çığ gelişti. Varabileceği en son hadde vardı. Yıkacağı şeyleri küfür adına, dalalet adına, hepsini sildi, süpürdü, götürdü. İslam hakimiyeti oldu. Milletler ona intisa bile şeref kazandılar. Türk çadırını attı 10-11 asır evvel. Bedelliliği, vahşiliği bıraktı. Müslümanlar serhuru etti. Resul-i Ekrem'in silahları oldu. Biraz da lütfet bu bayrağı ben köşeyim dedi ya Resulallah. Bin küsür sene evvel Türk, Resul-i Ekrem'in bayraktarının üzerine aldı. El-Kâim, Tuğrul Bey'i el-Kaim karşısında hilafetin şahsi manevisini muhafaza etme vazifesini üzerine alırken çok büyük bir vazife üzerine alıyordu. Müslümanlığın bundan sonra bayraktarlığını bu aziz millet yapacak Ve tam dokuz asır yaptı, on asır yaptı. Osmanlı devrinde bu iş insanın aklına, hayaline gelmeyecek şarikalara ulaştı. Artık bütün gönüllerde, bütün kalplerde bütün ruhlarda ve hislerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın heyecanı duyuluyor ve yaşanıyor. Ne saadetli günler. Bizim felaketli günlerimizin destanını yazan, şu İstiklal Marşımızın büyük şairi, bu günleri inkisar içinde tahattül ederken şöyledir. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdu. Ya Rabbe devrime getireyim ne olurdu. <gülüyor> Ama ben bu devrini inkisar ediyorum ki, ya Rab bizi şimdi getirdiğine ne iyi etsin. ne iyi ki içi yıkıldıktan sonra onun kuruluş vazifesini bize sevgi ediyorsun. Ne iyi ki sahabeyi terbiraz ettiğin, şeref yapıldığı şeylerle bizi de şeref yap kılmak istiyorsun. İş ulaşınca aşağıya dönme patlı başladı. Başladı bizim döneme gel. Yeniden meseleyi ihya etmek aynı yolda olacak. Yeniden kalbi bir şeyler duymuşlar. Yeniden kafasına bir şeyler girmişler. Yeniden bütün heyecanıyla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşayanlar sokak sokak dolaşacaklar, köy köy gidecekler, şeferser olacaklar. Bunları köy köy getecek, kasaba kasaba dolaşacak ve anlatacak. Anlatacak, yeniden oluşun müjdesini, haberini götürecek. Gençliğe yeniden meşaşet gelecek. Abuz şehreler, gülme bilmeyen şehreler gülmeye başlayacaklar gönüllere beşaret gelecek ciddi bir coşkunluk. İleride yaşayacağımız bütün devirleri saracak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Dünyanın ömrü olduğu müddetçe kalpler Kur'an'ın heyecanıyla dolup taşacak. Limalar o imanın ışığı altında yepyeni bir dünya kuracaklar, yepyeni bir düzen getirecekler. Kainatı anlamış olmanın, kainattaki kanunlar anlamış olmanın havası ibadetle yan yana gelecek. Mescid ve ilim yuvası omuz omuza verecek. İlim yuvası mescid haline getirilecek. Davratlar namazgah haline gelecek. Teleskopların başı namazgahlar haline gelecek. Şimdi o teleskoplara bakan, o mikroskoplara bakan mananlamayan gözler gözyaşlarıyla bakacak ve kendilerinden geçecekler. Büyüksün Allah'ın hıçkırıklarıyla hıçkıracak, hıçkıracak ve ağlayacaklar. O devir gelecek Allah'ın mutlu keremiyle. Ama bu devri, her devri kuran bir cemaat olduğu gibi kuracak bir cemaat olacak Bütün bu hadiselerin yoğunluğuyla beraber altına girecek, bunlara omuz verecek, ben varım diyecek bir cemaat suhur Nebiler nebisi nübüvvetin ağır vazifesiyle arzı idar ediyor. biz rivayette Hazreti Ebubekir'in İskamad-ı Ehaleti'ni işte öyle anlatırlar. Vahyi kendisine gelip, Kalk insanları inzar et diye ikaz edildiği an, kime anlatayım, derdimi kime dökeyim, kime gel bana inan diyeyim, ben Allah'ın Peygamberiyim diye ona edeyim. Aklına Hz. Ebu Bekir gelir. Şu akıllı insan, Nebiler Nebisinden cahiliye devrinde dahi ayrılmayan insan, hilafetinde onun tam halifeti, birinci halifesi olan insan hilafet mevzuunda, vefat ettiği zaman da yanına gömülen, Dünyası beraber, ukvası beraber, bu büyük insan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına gelmişti. Sokağa çıkınca onunla karşılaştı. O da o gece duygularla dolup taşmıştı. Kim bilir sabah kadar belki de yatağın çarşafını yırtmıştı. Sağdan sola soldan sağa dönmüştü. Şu mekanı bir kuran, şu düzeni bir tanzim eden, şu saati işlettiren tık tıklarını bize duyuran birisi vardır. Bir yaratıcı vardır ama ah bir adını bilsem, bir Allah deyirsem, bir huzuruna gelsem, bir serhuru etsem diye inktisar içinde sabahlara kadar dönüp dolaşmıştır. Yandan yana dönmüştü Sabah fecir sökerken karar vermiştir. En akıllı arkadaşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı açmaya karar vermiştir. Peygamberlik yoktu. O güne göre hukuklarında henüz çakan bir şimşek mevcut değildi. Ama yine de Hazretim Hamdett fazilet göstürüyordu. Onun yüzüne bakan kimseler onda büyük manaların meknus bulunduğunu hissediyordu. Aşina gönüller onu çoktan hissetmişlerdi. Zeyit lafat ederken onun kokusunu başınıza güçlüktür duyuyorum demişti. Tabii ki daha ortada yoktu ne bilir ne bilsin. Bana tabi nereden haber veriyordu? Geliyoruz diyordu. Üstelik bana yerinde onu haber veren kahinler de vardı. Onun Kanyetik sahasının bütün insanlığı içine aldığı düşler evet. ruhlar tarafından, hassas gönüller tarafından hissediliyordu. Hakikat namzeden bu anınla karşılaşmak için Hz. Ebubekir'de yola çıkmıştı. Kim bilir o kutsiyon hangi yoldu bugün Mekke'de tayin edemeyiz onu. Resul-i Ekrem evinden çıkmış, onun evine doğru gidiyordu. O büyük insanın evi neredeydi onu bilemiyoruz. O da evinden çıkmış, onun evine doğru geliyordu yolda karşılaştılar. Bu iki büyük insanın karşılaşmasındaki durumu ben tasvirden acizim. Kainat kadar büyük iki insan, ruhları meleklerden daha âli iki insan, büyük bir mesele, büyük bir müşkülü çözmek üzere karşı karşıya geldikler an bakışlarındaki manı o kadar derindir ki bunu tasvir edemem. Hiçbir ressamın fırçası da bunu size gösteremez mümkün değildir. Ama biz arada kısıltılar halinde cereyan eden sözleri biliyor, duyuyor ve sadece bu tabloyu onlarla canlandırmaya çalışıyoruz. Nereye gidiyorsun ya Muhammed size geliyordum. Daha onun adına kıyamete kadar eklenecek ve devam edecek Resulullah eklenmemiştir. Mekkeli onu hala bir Muhammed olarak tanıyor. Halbuki Adem yaratılmadan o peygamber ama bilemiyorlar. Ben size geliyordum. Ya sen nereye gidiyordun? Ben de size geliyordum. Niçin geliyordun? Allah bu gece sabaha kadar uyuyamadım, heyecanın mütlahımı kesti benim, şu mekanlar, şu zamanlar düşündüm, bunları yaratan, bu düzeni işlesen, tanzim eden birisi vardır düşündüm, ama aklımla ulaşamadım, varamadım, istediği sahile çıkamadım, bu yaratıcı kimdir adını bilemedim, huzuruna gelip serpürü edemedim, sen, sen diyemedim, zorunda dökülemedim, gözyaşlarımı boşaltamadım. Kim bilir neler dedi, neler dedi. Böyle laf var mı sanki dedi. Allah Resulü o da içindekileri ona arz etmeye başladı. Ben de sana geliyordum. Allah Celle Celaluhu, şu senin aradığın hali şu kaineti kuran sanatkar, şu nizamı tanzim eden murazdın. beni bu işleri anlatmakla dedi. Ama ben... Peygamberliğini anlatmakla mükellef olan ben bu akıdayı kime anlatayım? Hiç terezzüt bir adam görüyoruz karşımızda. Elini kaldırır kaldırmaz göğsüne koyuyor. Bana ey Allah'ın herkisi diyor. Bana bunu anlattın, bu kıyamete kadar ben de davran olayım. Bana anlattın, bu silahımızı bana halkin olayım. İslam belli ki yüklenecektir. Belli ki hak intişar edecek. Küçer gönüller onun etrafında bir hale gibi gelişiyor. Elini göğsüne vurup, tekkeden müşidin karşısında zerfuru eden bir mürid gibi her gün binlercesi adete kendisini atıyordu. Menlik, emaniyet, nefis adına her şey yanıyordu. Melek misal bir şey çıkıyordu ateşin ubr tarafından. Omuz verdiler. Elini göğsüne vurup bana diyen herkesle Resulü Ekrem Aleyhisselatü'ne bat ediyordu. Söz veriyordu. Ölecek, yok olacak, parça parça olacak. Ama üzerin aldığı bu davayı omuzundan yere koymayacak. Bu coşkunluk 23 sene gibi kısa bir zaman içinde insanlığın kaderini değiştirdi. Dünya artık batır kütür yıkılıyordu. Ve her enkaz Müslümanlığın ümranlarının kurulması hesabına kullanıyordu. Artık eski enkazlara bile can gelmişti. Yıkılan binaların taşında toplağında, direğinde sütununda, kolunda hayas vardı. Resul-i kuracağı binada kullanacaklar bütün dümalar, bütün görürler İslam hesabına kullanılacak. İslam umranı kuruluyor, İslam medeniyeti kuruluyor, İslam'ın getirdiği saadet devleti kuruluyor. İşte 20. asırda Kur'an yine o saadet şahikalarına ulaşacak. Kur'an yine sahibini bulacak, bayraklaşacak, hakikati Kur'an'ya bütün kainatı saracak. Ümitsiz gönüller Ondan avuç avuç ümit alacak. Maddeyle, ekonomik hüzurla beşerin tatmin olmadığını gören bütün düşünürler, fikir adamları, Kur'an'ın kapısına gelecekler. Anansinin önünün ancak bu surette alınacağına inanacaklar. Manasız direnmelerin, boykot yapmaların bu surette sona ereceğine inanacaklar. Herkes Allah'tan korkacak, herkes Allah'ı sevecek. Allah'ın sevdiği insanlar vaktet teşkil edecekler. Bir vücudun uzuvları gibi, el ve ayak, göz, kulak, dil dudak gibi birbirlerine refik olacaklar. Acılarını duyacak lezzetleriyle müteneziz olacaklar. Söz veriyorum, Allah'a söz veriyorum, Resulullah'a söz veriyorum, lütfedip üzerime koyduğu bu büyük vazifeyi şerefle yürütmek için o orada her şeyi, her hal için istiham etmeye azmettim. Paran verdim. Konuşacak, düşünecek, taşınacak, azmetecek. Sonra Allah'a tevekkül olacak. Dağlar eriyecek. Her şey dümdüz olacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Açılmaz sanılan bütün tepeler açılacak. Geçilmez zannedilen kandan irinden deryalar geçilecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve şavirhum fil amr. Fe izâ hazemte fetevekkel anallah fe Onlarla meşveret et. Meselelerini görüş, konuş, düşünce planında meselelerini hallet, sonra da azm ediyoruz. Bir kere de azmettim artık Allah'a tevekkül ol oluyor Kur'an. Düşünce planında meselelerinizi hallettiniz mi? Gönül planında meselelerinizi hallettiniz mi? Kendi azm edeceksiniz, dişinizi sıkacaksınız, bu da yerinden kaldırmıyor cesaret göstereceksiniz, celabet göstereceksiniz. Bu mâni arar engeller işi durduramaz diyeceksiniz. Ve bu işi yaparken de sadece ve sadece Allah'a tevekkül olacaksınız. Vekil sensin Allah'ım diyeceksiniz. İşi sana tefhiz ediyoruz. Senin müdahale etmenle, senin parmak karıktırmanla Fakirler altın olur, dağlar erir, gündüz olur. Hiçbir şey bitirmeyen olanlar radiler, ot bitirir, gündüz hale gelir. Allah'ın ertesi sen müdahale eylesin. Ondan öte de Allah'a böyle sürekli olacaksın. Arz <gülüyor> ettiğim şeyler ne bir hayal, ne bir iddia, ne de sizi Allah'a sığınırım. Allah'ın meşgidinde müminlerin ibadet yaptığı yerde Hz. Muhammed'in ruhaniyetinin görüp gözettiği bir noktada ifade etme, kandırma, aldatma, Allah'a sığınırım bundan. Ama her devrin bir yükselişi, bir de çöküşü var. Bu yükseliş ve çöküşü size arz ediyorum. Yükseliş devirlerini meydana getiren, büyük milletler meydana getiren, büyük kimseleri size arz ediyorum. Allah'ın imzinde büyük olma yolunu gösteriyorum. Şu mennettekte bin tane sanayi mühendisi kurtarız. Vicdanları Allah duygusunu sindirememiş kseniz, gönlüllerde Rasulullah Aleyhisselam hakim değil ise, öldükten sonra dirilmeye basuğa demekte inanmıyorlarsa, memleketi açtığından şeyler başka bir şey getirmiyecik. Sizi idare eden büyük bir kafa öyle diyor. Memleketin ekonomik ve sanayi bakımından da babından kazması için, kalkınması için her yerde bir fabrika açıyoruz bir fabrika bacasıyla havasını dumanı veriyoruz. Ama duman varacağı yere varmadan, fabrikanın içindeki kıpkızıl bir duman meydana getiriyor. Gönüllere Allah hasim olmadıktan sonra, vicdanlar imanla tenevür etmedikten sonra, insanlar Allah'ın emirlerine göre izahe gelmedikten sonra, ne sizin lokantlarınız, ne de folkotlarınız, ne halletmez. Sizin büyük sanayi yatırımları yapmanız ve sonrası ellerinizi kasıklığınızın üstüne koyup bol kez eden büyük Türkiye'yi yaratacağı hülyalarınız hiçbir şey yapmayacaktır. Her şeyi halledecek, yapacak bir tek mesele vardır. Sanayi olacaktır bu memlekette. Bu millet iksisaden kalkınacaktır. Bu millet, evrâdı 16 devhide hizmet etmiş bir millettir. Ayrıca bir oruç toprağını sıksan damleten şehit kanıdan kanı Cennete seni götürecek, çağlayanlar halinde akıp gidecektir. Bu milletin kalkınmaya hakkı vardır, terakki etmeye hakkı vardır. Her kazada bir tane üniversite açılmaya hakkı vardır. Büyük hafalar içinde içindedirler. Şah damarından kan kaybeden bir insana felisilim vurmaktadırlar. Yara zannettikleri gibi basit değil. Üç beş kuruşla halledilecek bir yara değil, yara çok ve büyüktür. Laren sizin tarlalarınızı, yüzün dağlarınızı da sarma istidadında bir yaradır. Kanser sizin evlerinize de girme istidadında bir yara halinde büyümektedir. Bunun önünü alacak şey tek şey. Üniversitedeki, kürsüdeki kitaplar yazmıyor bunu. Hocalar anlatamıyor bunu. Gönüllere Kur'an-ı Mevcut'u hakim olmasıdır. Kur'an cemaatinin isbat-ı vücud etmesidir. Hazreti Muhammed'in adının her yerde anılmasıdır. Bu şimdi söylenir. Ben söylerim, binlerce binlercesi söyler. Kuralardan da de bunları söyleyenler olur. Zaman ama bunun doğru olduğunu gösterecektir. Zaman gösterecektir ki bu yaranın tedavi çektiği ancak böyle olacaktır. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَضْمَ اِنْ الْقُلُوبُ Dikkat edin Kur'an diyor, size bir dikkat çekiyor. Felsefe Allah'a iman mı ısrar ediyor? bu sayede huzura kavuşur, huzurlu milliyetler bu sayede eder! devletler bu sayede sezer kanunlar, esaslar üzerinde kurulur ve temadi eder gider. Bunu zaman ve hadiseler gösterecektir. Benimki size şimdi yeterliy. Ya Yarar şeklinde gelecektir. Ama ben Allah'ın vaatına inanıyorum. İstikbal'da duyulacak en gür ses, en gürse de, kulakların zarını yırtacaksa da Hz. Muhammed'in sesi Kur'an'ın halatı olacaktır. Bugün yıkılan devletlerin yerinde Allah'ın tevkik ve inayetiyle Hz. Muhammed'in atı bayrak bayrak dönüşteyilecektir. Bu gelişmenin önünde, arkasında, verasında veraların verasında san dökme yoktur. Molotof kokteyl yoktur, hocayı sarsaklama yoktur, adam kaçırma yoktur, eşkıyalık yoktur, tayyara kaçırma yoktur. Sadece gönüllere hakim olma vardır. Gönüllerin Allah'a imkiyatı vardır. Sevcinin teessüs etmesi vardır. Sinelerin birbirine açılması vardır. İnsanların sarmaş donat olması vardır. Bu gafiller bunu bilseler, bütün himmetlerini bu işin teessüsü için takfedecekler. Ne acıdır ki, her devrin kaderine hükmeden bir kısmına bu şehiller olduğu gibi 20. asdın kaderi üzerinde de şabuş gibi bunlar itibarı vucut etmektedirler. Kafalarını çalıştırsalar gözlerin açsalar, kalpleriyle meselenin içine girse, hisleriyle dinlemeye çalışsalar, hadiseler sinesinde Allah Allah Allah diye satacaklar şabunu diyecekler. Çözüm yolu bu olduğuna inanacaklar. Bu olacaktır. Olacaktır sen ne anlatıyorsun? Ben şunu anlatıyorum. Olacak bu medeleye siz ve ben omuz verelim. Allah bunu yapacaktır. Arap Müslümanlığı omuzundan bıraktı da yere mi düştü zannediyorsun? Abbas'ı suyu istimal ettiği zaman, Emevi suyu istimal ettiği o aziz cevher yere atınmadı. Allah aydır Selçuklu'nun omuzuna koydu. Selçuklu götüremeyecek hale gelince Osmanlı'nın omuzuna koydu. ne musun yere düşecek bu bir ta elmas? Sen sahip çıkmazsan başka yerde olacaksın. Bu işe sahip çıkacaksın. Nasıl geldin? Öyle köy köy kasaba kasaba dolaşacaksın. Hakikat kamzeden bir alın gördüğün zaman, düşerlük hissettiğin tam temiz bir sima gördüğün zaman yanına satılacak İbni i gibi ona Kur'an okuyacaksın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı terennüm ve göreceksin zaten büyüme ve gelişme iktidazınlığı olan şu gönüllere hakim olma meselesi, şu kalplerin Allah'a teveccühü meselesi, madde planında iflas etmiş ateizm karşısında tevva adımlarla gelişeceksin. Ben çok da hoşlanmadım, tekrarını kulaktırmalar işi kabul bazı hususlar ehlim duymaya refah ediyorum. Dinsizlikle Allah kabul etmemekle, ateizmle, komünistlikle benim alakam yok. Ben Müslümanlığı anlatıyorum. Bir çöküşü tahir eden yeniden dirilişi varoluşu şu ediyorum. Fakat bir beşaret mahiyetinde şunu art de geçemeyeceğim. Katiyyen inanın ve kehanete vermeyin. Ne kerametim var ne kehanetim var ama katiyyen inanın. 3-5 sene geçmeyecek fazla değil. Gümbür gümbür yıkıldığını göreceksin. Allah. Birdenbire su sükun ve huzur hüküm farma olmaya başlayacak. Cenab-ı Hak o mutlu elyanı bize göstersin. Ruhlarımıza dursun inşallah. Bizi huzura kavuştursun. Saadete kavuştursun. <gülüyor> adım adım yaklaştığı için ben kısaca arz etmeye azmettiğim ama benim azmetmem benim bu mevzuda niyet etmem pek bir şey ifade etmez. Sözü Allah söylettirir. Onun gönüllerde tesirini de Allah yapar Celle Celaluhu. Gönül de O'nundur, gönül sahibi de O'nundur. Söyleyen de O'nundur, söylettiren de O'dur yine. Ali, ben niyetim istikametinde niyetime göre bir şey vermemiş olabilirim. Ama Mevla'nın rızası istikametinde az da çoktur. Küçük gördüğümüz şeyler çok büyüktür. Cenab-ı Hak çıvıksanlıklarla etrafında bir şeyler çizmeye, çizmeye çalıştığımız, bir şeyler kazmaya çalıştığımız şu mevzuda esas maksat, esas maklut, esas maksut onu gönüllere duyursun. Hislere hissettirsin onu inşallah. O Mutlu, bir dönemde bir devrede yaşıyoruz, muhterem Müslümanlar. Her saniyesi bizim için saadet dolu olan bir devrede yaşıyoruz. Yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönme, yeniden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anma devresidir bu devre. Sahabe-i Kiram'ın iliklerine kadar duyduğu ve doyduğu o üst üste, perde, perde zevkleri, hazları duyacağımız bir aleme adım adım yaklaşıyoruz. Ömrü vefa etmeyenler, mezarlarından o mutlu günü seyredir, geçecekler, kalk olacaklar. Mezarlarda dahi bu duyulacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Allah'ın bize lütfedeceği bu işler içinde bizim listemiz ne kadardır? Niçin bu kadar sahip çıkıyoruz? Bütün bunlar hep onun hatırına, onun içindir. Yoksa bu dava Allah davasıdır. Onun insanlığa lütf şeyler içimizde beşerşet ve beşaret yüzlerimize bir tebessüm hasil ediyorsa bu onun hatırına hürmetimizin ifadesidir. Onun gönüllerimizde aziz tutuyoruz. Kendisini Cenab-ı Hak gönüllerimizde daima aziz kılsın. İşte bunun için heyecan duyuyoruz. Dava onun davasıdır. Onun davasına gönül vermişler onun davası adına heyecan duyacaklardır. Nurani bir kafile önümüzden gelmiş geçmiş, nur saçmıştır, asırlar onun üzerine toz toprak vermiş, küller savurmuştur ve şimdi bu küller yeniden ters istikametten esen eski rüzgarlar kutuptan ekvatora doğru ettiği de şimdi ekvatordan kutuplara doğru giden rüzgarlar bu külleri alıp başka taraflara savurmaktadır, yüzüne kül saçılacak insanların yüzüne taşmaktadırlar ve yerin altındaki eski kıvılcımlar, eski tohumlar başını çıkartmasın. Bunun için içimizde huzuru duyuyoruz, yüzlerimizde de ve şaşet hissediliyoruz. Büyüklerin davasına hizmet ediyoruz. Öyle bir davaya hizmet ediyoruz ki, kahvede haklı hakikati anlatırken ve bir kısım, bir kısım kimselere bir şeyler anlatırken bu davanın başında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vardır. Bu sözlerin bana ilham ettiği misaller oluyor. Size çok arz ettiğim misaller bunlar. Aklıma geldikçe harz ediyorum. <gülüyor> yemam oluyordu. Bu harp çok çetin bir harptir. Uğud gibi çetin bir harptir. Gafir Müseydem'in ordusu çok mükemmel silahlandırıldığı için ve ilk başta da Müslümanlar kumandanlarını bulamadıkları için henüz Müslümanları sevk edecek, ciddi bir sevküleceği işe sahip, iyi bir erkanahat bulamadıkları için kısmi patlamalar, çatlamalar olmuştur. Ama eski devirleri görmüş, Kur'an'a gönül vermiş insanlar vardı. Ashab-ı Kiram vardı. Yüzlerce Kur'an'ın hafıza orada doğranıverdi. Büyük bir dava uğrunda doğranıyorlardı. Ama onlar orada doğranmasaydı, o dava doğranıp gidecekti sonra ız ve namusları da doğranıp gideceğiz. İşte orada tablolar görüyoruz. Bu İslam'ın ilk acı devirlerinde Müslüman olan iştencelerin Müslümanı Ammar bin Yasir'i görüyoruz. Hayatının başında, ortasında, sonunda hep mustaip insan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu titah kurulduktan sonra az hüzura kavurur gibi olmuşlar. Ama Peygamber aleyhissalatu aleyhi vesselam bir güneş gibi batıp gidince, karanlık gecenin yıldızları yine zuhur etmeye başladı. Bu defa da yalancı peygamber karşısında savaş yapacak. Kulağımız şu yumuşak etine kadar her tarafı kesilip kanlar içinde, yüzünden aşağıya kanlar akarken, onun orada sağ sola koştuğunu görür. Ben ki Resul Ekrem Vesselam'ın önünde savaştım. Ben ki Kur'an'ın ı biliyorum. Ben bu uğurlu başkaları nasıl ölür, başkalarımla nasıl beslerim, diyor. Ama Allah ona nasip etmemişti. O, Hz. Ali'nin önünde şehit olacak. Biz bu vadide Hüzeyfe'nin hizmetçisi Salim'i görüyoruz. O salim ki ruhuyla, hissiyle, duygularıyla salim. O salim ki Hz. Ömer vefat ederken, salim hayatta olsaydı onu devlet reisi olarak seçmenizi tavsiye ederdim. Ehli Kur'an'dır kalbi genişti, kafası bir tepe gibiydi, düşünce ufku alabildiğine açıktı. Ama imamede o sert kayaya, sarf kayaya çarpanlar arasında Salim'i de görüyoruz. Ona sen Kur'an'ın hafızısın, arkadan sen kütçe iş çok diyorlardı. Bir kimse ki Kur'an'ın sinesine korsa, bir kimse ki Kur'an'a sahip çıkarsa, başkalarının savaştığı yerde önde diyordu. Önde olmuştu. O gün halk Müslümanların lehinde bitmişti ama salim görünürlerde yoktu. Ancak onun çok doğranmış, kesilmiş, parçalanmış cesedini bulabilmişler. Yaşlı bir kadın görüyoruz. Dişleri dökülmüş, yüzü buruşmuş bir kadın görüyoruz. Bu kadını tarih anda her yerde bize gelir. Tarih kadının karşısında bize gelir. Sen anlatmadan acizim Bu maziniye oymanın yüzünün akı. Onun değil, Hepimizin yüzünün akı, kim alarsa Müslümanlık adına o büyük kadınla iptal edebilir. Uhud'da Resul-i Ekrem'in önünde savaşıyordu. Hicab ayeti i nazil olmadığı için kadın saçına döküle savaşıyordu. Hatta Resul-i Ekrem'in üzerine saldıran, onlar onlar gruplara karşı, bunlara kim karşı çıkacak deyince, kolu kanadı kırık, asaptan kimse çıkamamış. Çünkü kesilmediğinde oranladı kimse kalmamıştı. O sargı sarmak için gelmişti. Yargıt sarmak için oraya gelmişti ama iş başa düşünce değişti netice. Kılıcını eline aldı. Ben ya Resulallah'ın önlerine karşı savaştı O gün on dört yerden yara almıştı. Maralardan bir tanesi sırtındaydı çocuklara anlatırken ben elimi anamın sırtındaki yaraya sokadım da kaybolurdu. Allah Resulü manzarayı uzaktan seyrediyordu. O gün senin şu takat kim takat getirebilir diyordu. Oğlu yarıya kadar kolu kesilmiş, nesilenin yanına gelmiş. Kolunu sarıverdi, sırtına elini vurduverdi, vuruverdi, git onun dedi, git de Resul-i Ekrem'in önünde savaş oluncaya kadar. Allah. Bu mesela Resul-i Ekrem o kadar duygulandırmıştı ki, gözleri dolu dolu, senin bir ana olarak katkandığına kim katlanabilir diyor. Bu değişik hanimet bildi. Ya Resulallah, dua etken de seninle beraber olayım dedi, başka acısı yoktu. Yararlı Nebi yüzünden kanlar akarken, ellerini kaldırdı ulular ulusuna, gözyaşları yüzünü yıkadı o tatlı dakikalarda, kim bilir rahmet nasıl koşuyordu. Allah'ım nesibe-i benimle beraber eyle cennettedir. Kadir-i kıyamete kadar artık kam yemem savaşırın uğrunda diyordu. Sözün de sabil çıktı. Hicam ayeti nazir olunca rahatsız olmuştu. Rasul-i Ekrem Ölüneceksin hala çıkmayacaksın dedi. Ama öyle dolmuştu ki öyle dokunmuştu ki ona kendi kendine belki diyordu. Sen çıkarsın da ben nasıl çıkmam? Bir savaşta senin savaşısın da ben nasıl önünde olmam senin diyordu. Ama Allah'ın emrine karşı bu inancından inceydi katlanacaktı buna. Resulullah vefat edince oğullarıyla iki oğluyla beraber Yemen'e ya gitmişti. Olduğu şehit oluyor görüyoruz orada. Kadın kılıcı yine eline alıyor, yaşlı kadın. Hani yüzü buruşmuş dedim ya, yüzünün buruşukluğuna bir ruhun olsa feda olsun bu büyük kadın. savaşıyor yine sağ sola. Yaşlı kadın ne kadar çalımlı savaşabilir. Kolunu verdi orada. Bir kılıç darbesi ağaçı budar gibi kolunu götürdü. O müthiş yemamede. Kolunu Allah'a bir sadaka olarak takdim etmiş gibi sevinç içindeydi. Çok şükür Allah'ım bu kadar işe verdim istiyordu. İlk kuruldu, ilk dirilme oldu, ilk varoluş oldu işte böylesine sıvırsız coşkunluklar ve hocamlar üzerinde, böylesine korku bilmezlerin nasiyeleri üzerinde, onların kemikleri, kanları, terleri üzerinde. Kuruldu, aktı, çağladı, gitti, asırları sunadı, aklımıza kadar geldi. Bugün ben sizin gönüllerinizde, simalarınızda ve gözlerinizde Duyduğum heyecanı o devirden gelmiş tanzaların tesiri olarak görüyorum. Eğer onlar böylesine rahatsız, böylesine tersin etmeselerdi, böylesine sağlam, kökü sağlam temeller atmasalardı, bu asla kadar gelmeyecekti, devam etmeyecekti. Şu andaki coşkunluğumuzun temelinde dahi o büyük coşkunluk vardır. İşte o denli coşkun, o denli heyecanlanın, heyecanlanın, daha asırlarda sizin heyecanınız da heyecanlansın sizden sonra gelecekler, bu devri hazırlayanlara rahmet okusunlar. Hani şimdi atalarının mezarları başında durup onlara lanet okuyanlara mukabil, mezarlığınızın başında durup da size rahmet okusunlar. Nasıl biz bir sahabi mezarının başında, mesela yedine Hazreti Hamza'nın başında durduğumuz zaman özet sürmüyoruz. Utanıyorum insanlardan diyorum. Öyle de öyle olun ki Allah'tanım sizin, mazanızın başında durdukları zaman aynı hocanı duysunlar. Utansınlar insanlıklarından. Bir tek fert, bir tek yıldız olmayan, bir tek ışık kaynağı olmayan bu çok karanlık geceyi gündüze çevirmesi mümkün değildir. Umumi bir örfhaneye iştirak eder gibi, Herkes bedeni, fikri ve ilmi, gücüyle iştirak edecek. Bir ziyafet verilecek Hz. Muhammed ziyafeti tavalıyorsanlar. Ama herkes elinde ne varsa ondan iştirak edecek. Bel kafamla iştirak edecek. İlmi olan ilmiyle iştirak edecek. Bedeni enerjisi olan onunla iştirak edecek. Mali imkanlara sahip olan o da onunla iştirak edecek. Ama kadın erkek bir seferberlik olacak evler birbirine kaynayıp taşacak, erkekler birbirine kaynayıp taşacak ve görüşecek. Bu yeni demir bütün heyecanıyla yaşanacak. Ruhlarda, gönüllerde, her tarafta. Gerçekten onu yaşayanlar heyecanla anladıktan, bir de dastlardım cennet kapıları açılsa, buyurun cennete dönte girmeyecekler içeriye. O heyecanı, o zekli anları yaşamaya çalışacaklar. Siz böyle bir şeye namzetsiniz muhterem Müslümanlar. Ne ki Allah Celle Celaluhu, dinine, diyanetine, hizmet vazifesini size tahmil etmiş bulunuyor. Ne azizsiniz ki, azizsiniz ki ekmeli din olan İslamiyet, 20. asırda yeniden sizin omuzlarınızla bayraklaşacak. Ne azizsiniz ki insanlığın iptihar tablosu Hz. Muhammed yeniden bir bayrak gibi, sizin gönüllerinizde, kalplerinizde ve kafalarınızda davranmaya başlayacak. Nâzizsiniz ki sahibiz, Allah'ı anlatma istikametinde olacak. Kur'an'ı anlatma istikametinde olacak. Her sahi kendine göre semere verir. Bir sahi itimar etme ona göre semere verir. Hayvan itimar etme ona göre semere verir. Nesli itimar etme ona göre semere verir. Ya dainiz Allah tanesini, ilanını olursa semeresi ne olacaktır? Onu düşünün! Allah istikametinde mahlubu, maksudu, mahbubu Allah olan bir insan, onun dainin semeresi ne olacaktır? Onu ben anlatamam, ancak sizin gönüllerinizi anlayabiliriz. Gönüllerinize kurun, onu. sonra anlamaya çalışın. Uzun uzun uzak üzerinde durun, onu takdir etmeye çalışın. Cenab-ı Hak takdirine muvaffak kılsın. Bu aziz davayı omuzuna yüklediği biz, perişan, fakir, zayıf cemaat, aziz kılmayı müraad etmiş, müraad etmiş ki bu davayı bize yüklemiş. Buna şerefli, layık olmaya bize muvaffak kılsın inşallah. Bu bir kumandanlık fayesidir. Ve öyle bir kumandanlıktır ki bu, İstanbul'u fetheden Hazreti Fatih, Belki bu kumandanlığa teşhide olacaktı, keşkelerim saydı diyecekti. Ama o Fatih'in büyüklüğü karşısında ben dize geliyorum, Nebiler Nefis'in taktiri karşısında dize geliyorum, devir asan devir kapıya adam karşısında dize geliyorum. Fakat inanın bana mübalağa yapmıyorum. Kur'an'ı yeniden ihya edenler, köy köy kasaba kasaba, kent kent, karanlık ufuklarla onunla ayrılmakanlar, Hazreti Fatih'in tıpta özetleri nasıl olacaklardır? Size bu meselayı teyit için ne Nebisi'nin nur sözlerinden bir tanesini atlamak istiyorum. Ben cemaatler içinde öyle bir cemaat gördüm ki buyuruyor, nurları bütün nurları bastırıyor, aydınlıkları bütün aleme alıyor ama Allah ne nebili ne de velidir. Herkes kıptar ödecek, Nebiler ne veliyle kıptar ödedikler. Nebi beşerin en büyüğüdür, mutkak faziletine aittir. Hiçbir menü onun seviyesine çıkamaz, ama dünya mümkün diyecekler. Karanlık devirde elinde şem aile nur taşıyanlar, sokak köpek nur taşı dolaşanlar, bütün karanlık gönüllere nur kuşkusanlar, ahir zamanda zuhur edecekler. Çubuğun gene döğene konduğu devirde, işlerin mahtar kaldığı devirde, bütün işlerin bu zariflere bakirlere kaldığı devirde, bu garipler, kerimsizliklerine rağmen işe çıkacaklar. İşte nebilerin gıttay vesulü, galilerin ama ne nebine ne demedi, ne fıddırsa da şehir. Bu büyükler güruhu, ahir zamanda Kur'an'a sahip kimselerdir. Onu edenler, Allah'ın maksadını, maktubunu Kur'an'ın içinde anlayanlar, cenaz-ı isteklerine sarsızlar güruh edenler, emrim nedir Allah'ımdan kırmaya geldik diyenler, İşte bu aziz grup cehennemin üzerinden geçerken daha cehennemin alevlerini söndürecek nurları, semada bir yıldız olmasa, ay basa, güneşler şense, kaineti temin edecek nüre olacaklar ötede. Karanlık bir devre ışık saçmanın mükafatı olarak ışıklanma veremezsek kendilerine. Devri ışıklattıkları için, Mükaddat işledikleri işin manasında işledikleri işin cinsinden olacaktır. Onları Allah ﷻ celledülümü tedbir edecek. Dünyalara aydın, ahiretlere aydın. Dünya ahiret saadetine matar olacak. Suaza gürbuna dahil olacak. Sayıtların saydi, bahtiyarların bahtiyarı Hz. Muhammed ﷺ arkasında toplanacaktır. İşte bir ederken, şafınıza göre gayret gösterilden, Kur'an'ı anlıyor ve anlatıyoruz derken, önümüzde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi bu oğlunun peygamber olarak kardeşi Dinser Nebileri görüyoruz. Önümüzde misalleri size intikal ettirmeye çalıştığım kadın hila erke' ila sahb-ı kiramı görüyoruz. Ve bu misallerin uşağısında inşallah anlıyoruz ki, kadın ötek bu denli sefer yaptıktan sonra bütün küfür ordusu herkese bütün huzuruma sözle zimmet uğrayacak. Şeytanın teslimi silah edecek. Şeytan saltamatı yıkılacak Allah'ın devrik ve inayetiyle. Hakimi mutlak olan, adini mutlak olan, amiri mutlak olan Allah, bütün duygularda hakim olacak, bütün hislerde, bütün kalplerde hakim olacak. <gülüyor> Cenab-ı Hak sözü dahi, edası dahi, hadiselerin seyri içinde yakalayabildiğimiz manaları dahi bu kadar beşaret veren, bu büyük günü, bu mutlu günü inşallah 9-10 asır hizmet etmiş. <gülüyor> Mazisi şerefle dolu, camilerle dolu, imarethanelerle dolu, müşrek okullarla, mekteplerle dolu, ön güne göre medeselerle dolu, bu aziz, bu necif milleti yeniden İslam'a sahip çıkmak suretiyle yeniden aziz eylesin. Amin. Dini ihya etmek suretiyle onu ihya eylesin. Amin. Muhterem Müslümanlar, ciddi, arif, bu amik bir mevzu. İnişiyle, çıkışıyla sizi arz etmeye çalıştım. Ama başıma şen bir mevzu. Sarının çok defa yardımcı olaması, saatler, dakikalar içinde size arzu derken, istediği istikamette istediği kadarıyla arzu vermemiş olmanın ikisarı içindeyim. Kalbim bundan dolayı korkuncu içindedir. Ama Mevla'nın hakkında takdirine aklım başımda olduğu müddetçe razı olmaya karar vermişim. Aklım başımda olduğu müddetçe karar vermişim. Benim hoş gördüğüm şeyler hoştur. Hoş gördüğüm şeyler de hor Bilemem ben onu. Gönüllerde bir herhal olsun da İslam'a sahip çıksınlar. Kur'an'a sahip çıksınlar. Bütün hayatları boyunca da dahi yirmi 20 günlerini, 20 saatlerini Müslümanlık hesabına yaşasınlar. Ahiretlerine bu kadar nurlu takifeler göndersinler. Bütün bunlar hepsi kârlı şeylerdir. Cenab-ı Hak Bunların en büyüğünü dahulu sözlere muhtadirdir. اِنَّ Allah عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يۜ Günde beş defa okuduğumuz bu tevhid-ülûyet ifade eden mübarek sözle, onun bu mevzudaki keyfiyetten münezzeh, mukaddes mahiyetini kavramış oluyoruz. İtirak etmiş oluyoruz. Her şey şeye tadirdir. Gönüllerde de bir heyecan duyurabilir. Gönüllerimizde ve gönüllerimizde bu heyecanı duyursun inşallah ta'ala. Bütün cihanı bu heyecanla belleliğe versin inşaAllah-u Teala. Küfrün, fıskın fükurun ve felanetin artık önünü alamayacak. Bu zul kervanının, Resul-i Ekrem cemaatinin, sahabe-i da kiramın numuresi olan cemaatin henüz sen daha filiz, ihtiyarların, yaşların himalesinde, gelişme iktidarında olan bu cemaatin sonsuz hukuklara gitmesini muvaffak ve kılsın sizi de onlara kadim etsin, beni de onlara hizmetçi kılsın inşallahı ta'l. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi teâlâ el-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah illezi hadâna lihâze. Ve ma kullar bin ehdebi edavlâ en hadânavullâh.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 ولا يهزم جنه ولا يفوعده ولا إلى غيره ويشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سائلوا إلى لنا النور ورحمة للعالمين أغفوره صلى الله تعالى عليه وعلى آلي وأولادي وأزواجي وأسحابي وأجباعي وأحفادي أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتفوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 إلا من متابر آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله رفولا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم مختلف السمنات yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelen insan, isimleriyle Allah'ı temsil etmek vazifesiyle gelen insan, bu sukutu ve düşüşü yükselmek için yapan insan, fıtratının gayesi, hilkatının neticesi miraç olan insan, ağırlığı bakar kazanması nisbetinden azmi ve kararlılığı nisbetinde Allah'ın tevfik ve inayetiyle şu dert meyhanesinden kurtulacak, burada yanmadan ve kavrulmadan, tükenmeden kurtulacak, ebedi bir varlık kazanacak, ebedi varlığın sırrına erecektir. Azim ve kararlılık insanımıza çok şey kazandıracaktır. Rabbimizin eltafı karşısında O'nun emirlerine göre bir vaziyet alıp azim ve kararlılık içinde bulunmam. Rabbimizin imtihanları karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Rabbimizin göndereceği musibetler karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Büyük davayı tekaffül ederken, omuzlarken sonuna kadar götürme azim ve kararlılığı içinde bulunmam bize Allah Celle Celaluhu eltafü subhaniyesini azim ve kararlılık içinde bulunmamıza göre lütfeyleyecektir. Dün başka türlü, bugün başka türlü olan insanlar değil. Dün başka şekilde yaşayan, bugün başka şekilde yaşayan insanlar değil. Dünden bugüne, bugünden yarına aynı çırpıda hareket eden, aynı müstakim hat üzerinde hareket eden, ve bütün davranışlarında Muhammedi olan azimli ve kararlı insan, Allahu Aleyhi ve sellem kendini kurtarmış insan. Ve ancak kendini kurtaran insandır ki başkalarını da kurtarabilir. Kendini kurtaramamış bir insanın kurtarma adına yaptığı artesliklerden başkalarına gelecek bir fayda yoktur. Namazsız, niyazsız ve ahlaksızlık içinde bulunan. Mücahede eden insanın nefsine fayda gelmediği gibi başkalarına gelecek bir fayda da yoktur. Sadece beliren, meydana gelen bir tek şey vardır, o da iç-dış farklılığı, o da nifaktır. İçinde mümin gibi görünmem, bir kısım davranışlarda iman ve İslam istikametinde hareket ediyor gibi görünmem. Fakat kendini aşamamış bu insanın her tavır ve davranışından dökülecektir nefsinin esiri ve mağlubu, kararsızlığı ve ciddiyetsizliği, binaenaleyh kendi milletine ve vatanına getireceği bir şey de yoktur. Kendi nafsi adına herkül, milleti adına her evvel evvela arzularını aşmış bir insan olacaktır. Bir halatkar bekliyorsanız, dünyayı, dünyaya karşısına sineğin kanadını dahi vermeyecek kadar bu mevzuda centilmen, azimli ve kararlı olmalıdır. Tavrını ve vaziyetini değiştirmemelidir. Allah kendisine nimet kapılarını açtığı zaman ve yiğin yiğin nimetler pencerelerden başına yağdığı zaman vaziyetini değiştirmeyen insan, bu azim ve kararlılık içinde bulunan insan, şahsiyetiyle bütünleşmiş ve kendini bulmuş, başka şekillere intikal etmeyi düşünmüyor çünkü aradığını bulmuş mağrara ya dair perde kalksan, binlerce alem sinema şeridine takılsa, kendisine gösterilse, ilim ve irfan adına veya vaziyet değiştirmesi adına kazanacağı bir şey yoktur. Çünkü kendini bulmuş, çünkü nefsinin irfanına ayırmış ve çünkü o adese ile Rabbin marifetine bakıyor, gönlü Allah marifetiyle meşbur bulunuyor. Azim ve karar, İnsanlığı kurtaracak tek şey azim ve karardır. Dün mümince davranışlar içinde, bugün dünya karşısında mağlup olmuş insan, kendisini de berbat etmiştir, önünde koştuğu milletini de berbat etmiştir. Azmi ve kararı sayesinde, bu mevzudaki mukavemeti sayesinde, nefsini aşması sayesinde, solmayan ve ölmeyen bir şey milletine hediye edecektir. ceza devirlerin değişmesine göre değişmeyen, Aynı şeylere tercüman ve aynı hislere mütercim olan, aynı hakikatlara aşina ve aynı hakikatleri dile getiren, Rabbinin bülbül olmaya çalışan, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı anlatan, azimli ve kararlı hareketler milleti içine düştüğü çukurdan kurtaracaklardı. Bu millet şayet hanaskar bekliyorsan, ruhta ve manadan kalpte ve cesette kendisini kurtaracak hanaskârlara ihtiyacı vardır. Rabbi Adviye'nin sözünü söyleyeyim. Sen hüzünden bahsediyorsun, hüzünden de tutuyorsun bana. Sen de hüznün olsaydım, bir kadınla şurada konuşup Rabbin, Rabbin huzurundan uzaplanılmazdın. Bana huzurdan bahsetmeyin, bana kendi huzurunuzu anlatın, davranışlarınıza kendi huzurunuzu anlatın. Millete huzur getireceğiz demeyin. Kendi huzurunuz adına bana bir şey gösterin. Millete doğrulukla istikamet vaat etmeyin. Doğruluk ve istikameti davranışlarınıza intikal ettirin. Bana atip olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Namus mevzunda hassas olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Davranışlarınıza inandırın. Şu ana kadar bin bir çeşit yalan karşısında bin defa düşmüş kalkmış, bin defa ümidi kırılmış bir millet olarak bundan öte yeniden bir ümit vaat edip ümitlerin içtire uğramasına tahammülü yoktur. Sahabi ve tabiin anlayışı içinde milletin karşısına çıkın. Sahabi ve tabiin anlayışı içinde, tebe tabiin tabi'nin içinde, kalp soffeti içinde, millete ait meselelerin altına girin. Yükseldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle mallar, mansıplar tedarik etmeye kalkmayın. Zira bu sizin ortaya atıldığınız davada yalancı olduğunuza delalet eder. Yubuşak döşeklerden fedakarlıkta bulunmadığınız zaman yalancı olduğunuza delalet eder. Günde üç defa sofralar önümüze konup kalktığı müddetçe yalancı olduğunuza delalet eder. O zaman başınızdaki külahı rica ederim atın. Elinizdeki tesliğin bağını da kırın, dökülsün. Bana öyle görünmeyin. Zira şeytanın sırtında peygamber cübbesi çok çirkin görünüyor. Tabi olun, o cübbeyi size Allah giydirsin. tabiin olun, o ridayı size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirsin. Milletin artık sadece karla, değişik tavırlara, azimsizliğe ve kararsızlığa tahammülü yoktur bir yerde kurduğunuz ocakta ve bucakta, bir yerde Burada kurduğunuz misyondan milletin kurtarılmasının felsefesini yapıyorsanız, evvela kendinizi keşfetmenizi size tavsiye ederim. Nefsin marifetine ulaşınız. Geceniz var mı size bana söyleyiniz onu. Seccadeniz alnınızı tanıyor mu sizin? Evinizin duvarları iniltinize şahit oldu mu acaba? Yoksa rica ederim bana yalan söylemeyin. Tarihe yalan söylemeyin, millete yalan söylemeyin ve arenada korkunç oyunları seyreden, duygularını kaybetmiş, kurtuluş bekleyen şu netle yalan söylemeyin. Ahu elinizde ummanlar çalkalansın ve dalgalansın. Millete kurtuluş vaat ederken kalbinizden söyleyin. Kalbinizin olduğuna dair bizi ikna edin, vicdan taşıdığınız bizi ikna edin ve milletin beklediği budur. Bu azim ve kararlılık içinde olanlar Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu tekerleği tümteye çıkaracaklardır. Temettu hakkına kapılmayanlar, vazifesini geçimine batamak yapmayanlar, yükselmek için halk içinde görünmeyenler, tavır ve davranışlarını değiştirmeyenler, olduğu gibi kalanlar, makamdan ve mansıptan kaçanlar, kendilerini açılan el ve nimet imkanları kapılarını kapayanlar, onlara sırtlarını çevirenler, Rasul Ekrem gibi, milleti milleti ümmeti ümmeti diyenlerin, iniltilerinde daima bu tav bu duru duygu mütehiji ve mütemmel bit bunlar millete kurtuluş vaat edebilirler, bunlar milletin elinden tutup içine düştüğü çukurdan çıkarabilirler ve millet bunu bilmeli. Kendi kurtarıcısını da böyle tanımalı, Halaskarını bu türlü diyargamlık içinde, hasbilik içinde, fedakarlık içinde tanımalı. Ben devlet kurduğu zaman yakınlarına krediler çıkarıp fabrikalar açan insanları camide de görsem samimiyetine inanmıyorum. Muhterem Müslümanlar, bin defa yıkılmış ve bin defa yarım yamalak tamir edilmiş bir millet olarak... O milletin içinden çıkmış yine bin defa kırık, bin defa dökük bir fers bir parçam. Sizin namınıza size söylüyorum. Sizin namınıza bütün zamana sesleniyorum. Eğer neslimizi ve hemen kurtarmak istiyorsak, bu milletin beklediği şeyi vermek istiyorsak, gönül kadar ceset ceset kadar gönül, iç kadar dış dış kadar iç, içe sahip olmamız lazımdır. Bir Herkül kadar güce ve kuvvete Ömer kadar imana sahip bulunmamız lazımdır. Ebu Bekir gibi sıçrı siyete yüklenmemiz lazımdır. resul Ekrem'in etrafında halakalanmamız lazımdır. Allah! Demiyorum ki ben, öyle yapanlar gelmesinler doğru olmasınlar. Öyle yapanlar işe sahip çıkmasınlar. Öyle yapmak isteyenler içinizde bulunsunlar. Öyle yapmak isteyenler Resul-i Ekrem'in cemaatının içinde bulunsunlar. Neye davet ediyoruz? Kime çağırıyoruz insanlığım? Neyin bayraklarını yapıyoruz? Elimizde çahbal halinde ufak alemde gösterdiğimiz şey nedir? O İslam'dır, imandır, Kur'an'dır. O sahibi Kur'an Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. vesselam'dır. Bunları gösteriyorsak onlar bir vadide biz bir vadide olmaz böyle şey. Ümmetime öyle bir zaman gelecektir ki, camiler ile bu dolduracaklar, içlerinde bir tek Müslüman olmayacak, zayıf da olsa. Bu hadis, insan ürfertici mahiyettedir, ara sıra yolu oraya uğrayacak, fakat kalbiyle gelmeyecek. Ve yine zayıf bir hadisin şu ürfertici mahalline dikkatinizi rica ediyorum. Zaman gelecek bir ümmetin bir vadide, Kur'an'da bir vadide kitaplarıyla alakaları bulunmayacak, işte siz manzaraya bakın da bunu görmeye çalışın. Kur'an diyerek sokaklara dökülenler, din diyerek sokaklara dökülenler, dağı solu kırıp geçirenler ve fakat bu arada secdesiz başlar, utanmayan yüzler, terlemeyen alınlar, kirli vicdanlar, patlı vicdanlar, Allah'la münasebetsizler ve Allah'tan kopmuş kopuk kimseler. Bunların millete vaat ettiği vaat edeceğim, getirdiği ve getireceği bir şey yoktur. Nefsimle beraber sizi sahabe ve tabin olmaya çağırıyorum. Siz dine ve ziyanete çağırmanıza mukabil, ben o mevzuyu meskutuna geçiyorum. Ben sizi sahabe ve tabin olmaya çağırıyorum. كَمَا تَكُنُوا aleykum. Sahih Dahi i Ekrem buyuruyor, nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. كَمَا تَكُنُوا aleykum. Süt olursanız süt kaymağına sahip olursunuz, yoğurt olursanız yoğurt kaymağına sahip olursunuz. Taban neyse tavan odur, temel neyse kubbe odur. Ben sizi sahabi olmaya çağırıyorum. İnsanlığın belli bir döneminde büyük dava yolumuz ya sahabi olmuştur. Ve üç beri yıkılan, maddesiyle, manasıyla yıkılan ve derbe bu cemaat yeniden ayaklar üzerine doğrulmayı düşünüyorsam ancak sahabi olarak sorulacaktır. ancak tabin olarak sorulacaktır. Belki bu sayede benim gibi mücrimler, yarıya kadar çirkin ve günah içinde hayatını geçirenler, 25 seneden beri çatla sesiyle millete seslendiği halde nifaktan kurtulamayanlar, minberleri ve mihrapları kirletenler sizin arkanızda intikamete gelmesini bilecekler. Sizin doğru davranışlarınız sayesinde istikamet kazanacaklarım. Ben de böylece sırtımdaki vebali atmış olacağım. Hikmetin, hakikatin nurlarına ermiş olacak. Kendimi bulmuş olacak, Rabbime vasıl olmuş olacağım. Rabbim sizi istikamet içinde daim eylesin. Riyadan ve gösterişten sizi muhafaza buyursun. Ben kendi cemaatıma sesleniyorum. Bu cemaatin evinde depdebeden rahatsız oluyorum. Bu cemaatin geceyi fatılasız uyumasından rahatsız oluyorum. Bu cemaatin namazı aksatmasından rahatsız oluyorum. Namazı aksatıp da rahatsız olmamasından rahatsız oluyorum. Ve bu cemaata sesleniyorum. Sokaktaki ile alakam yok benim. Camideki cemaat Muhammed'i de işlememdir sallallahu aleyhi ve sellem. Camideki cemaat Kur'an'ı ise tamamdır. Direğin dibinde oturup uyuklayan adam, Rabbin huzurunda dahi davranışını ayarlayamayan adam, elinden tesliği düşürmese dahi, çenesinden takala açılarsa dahi, Şeytandan başayı kurtaramamış demektir. Şu Rabbin huzurunda dahi, bana çok iştiyatı olan secc seccademin yanında dahi, ben bende değilsem nerede ben benimle beraber olacağım? Ben Rabbimle değilsen nerede Rabbimle olacağım? Binaenaleyh Cami'deki cemaat, seni camiye davet ediyorum. Seni mihraba bakmaya davet ediyorum. Seni binbene teveccühe davet ediyorum. Sanadır davetim benim. Hz. Muhammed'e yeniden müteveccüh ol, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu teveccüh içinde Kur'an'ı bul ve sonra Allah'a vasıl ol. Allah yardımcın olsun. Allah şu zikzaklı yollardan, seni ihiraklardan muhafaza buyursun, tariki müstakime hidayet eylesin. Alla inna htsna al-kalam ve ablağın نظام. Kalamu Allahı ilmaneti aziz ilallem. Kamaqal Allahu tebarak ve teala bil kalam. Vaida Qur'an Qur'an, festemiuhu lahwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذلون ومن يفعل ذلك يلقى ثمن يضعه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً صدق الله العظيم بارك الله لنا وليك.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 Allahumma � curs Allah ﷺ Muhammedin mualelisi <Siclim> ﷺ kama ﹡ Allah ﷺ İbrahimin mualelisi ﷺ İbrahimin وعلى ستة الباكية العاشرة المباشرة وعلى السحابة والتابعين الأخيار المنظار وسلمت تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم الاختام الله